Trafik kazası sonucu karşı tarafta e, birine yaralı oldu benden dolayı, yapmamızdan dolayı. Kanunen benden hiçbir şey alamazmış. Ama bende o arkadaşın bir kul hakkı var mıdır diye bir soru göndermiş. Şimdi bak bir insan e, kasıtlı olarak bir şey yapmazsa, yani diyelim ki siz e, trafik kurallarına uydunuz, Hı -hı. otomobilinizin bakımını, bakımını yaptınız, işte şoförlüğünüzü, sürücülüğünüzü güzelce yaptınız da, İradenizin dışında bir e, kaza olduğu da karşı tarafı bundan dolayı sorumlu olmazsınız. Günahkar olmazsınız. Yani insanoğlu hata yani yaptığı şeylerden sorumlu değildir. Rufi'an ümmeti el hata'u ve nisyanu ve meszukrihu aleyhi diye bir hadis-i var. Yani insanlar hatayla yaptıklarından efendim unuttuğu şeylerden hı hı. bir de zorla kendisine istemeden yaptırılan şeylerden dolayı sorumluluk, günah e, yoktur diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için onu düşünmesin, böyle bir şey olmaz. Peki şöyle mesela, e, trafik kurallarını ihlal etti. Sonucunda da bir kaza oluştu ama e, resmiyette kanunen bu arkadaş yine haklı çıktı. O zaman bir kul hakkı taluk eder değil mi? Ya, tabii şimdi e, kendisi, yani trafik kazasının yapılmasında kendi kusuru varsa, hatası varsa, o hatayı kusuru işlemiş ise karşı taraf da bu sebeple yaralanmışsa elbette karşı tarafın yani buna şibhi amdi denir yani kasta yakın bir şeydir. Bundan dolayı mesul olur yani günahkar olur. O zaman kendi durumunu bir daha helal alışacak. İnşallah. Allah'tan ve mağfiret dilecek o karşı taraftan da helallik kalacak. İnşallah hocam.